Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği Programı 2023 Nisan ayının hukuk olayları, hukuk gelişmeleri ve e, Ümit Altaş arkadaşımızla e, bu ayın bilançosunu e, çıkarmaya ve dinlemeye çalışacağız. Hoş geldin için. Hoş bulduk. Bütün açıklar ve de merhaba. Tabi bilanço deyince e, her ayın hukuk bilançosu her zamanki gibi artık sabit olduğu gibi gerçekten bayağı yüklü. Aa, ve ve hatı... ağır. Ve Aa, ağır. Evet. E, sanki e, şöyle hani. Bir iki aylık çok hafif bir şekilde geçirmeye artık ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Çünkü her ay daha da ağırlaşarak devam eden bir hukuk gündemi var. İsterseniz en hafifinden başlayarak gidelim. En hafifi dediğim tabii yine çokça insanı ilgilendiren mevzuat değişikliklerinin olduğu resmi gazete var. Bu resmi gazeteye artık başlamak bizim ayın gündeminin bir anlamda artık olağan bir bir hale aldı diyelim. Resmi gazetede tabii ki her zamanki gibi bence bu artık yani üzerinde durulması gereken bir soruna dönüşüyor. Çünkü resmi gazetenin yine bu ayda %40'ından fazlasını üniversitelere ilişkin yönetmelik değişiklikleri oluşturuyor. Yani lisans, lisans üstü, sınav yönetmeliklerinde değişiklikler var. Bir türlü oturmayan bir e, üniversite sistemimiz var. E, neredeyse her ay e, açık radyo dinleyicileri hani böyle bir meraklanıp resmi gazeteyi takip edebilirlerse görecekler ki neredeyse her ay e, 10-15-20'ye yakın üniversitenin yönetmeliğinde değişik bir oluyor. Yani bir oturan e, bir sistem olmadığı çok açık ve net olarak gözüküyor. E, genel olarak bakıldığında resmi gazete analizine. Evet. Uzun süredir e, konuşuluyordu. Finlandiya'nın NATO'ya katılımını ilişkin mesele. E, i̇şte o e, katılımının uygun bulunduğuna dair protokol e, yayınlandı. Resmi gazetede Nisan ayının e, ilk haftasında. E, yine ya, ihale mevzuatında değişiklikler var. E, ihale mevzuatında özellikle e, biraz da gelişen teknoloji... Ee, ve özellikle bu medyadaki değişimle beraber artık bütün e, ilanlarda internet haber sitelerinde de ilan edilme zorunluluğu e, getiriliyor e, getirildi de bu mevzuat değişiklikleriyle e, bu da e, en azından hani olumlu bir gelişme ama nasıl uygulanacağını göreceğiz e, ileriki dönemlerde e, yine İçişleri Bakanlığı'nın mal varlığı dondurma kararları var bu ay e, Nisan. Resmi gazetesinde yayınlanandı. Ee, Tabi bildiğiniz gibi bu e, mal varlığı dondurma kararlarında ağır ceza mahkemelerine itiraz edilebiliyor. Bu sefer e, DAİŞ, e, KCK ve MLKP ile ilişkili olduğu iddia edilen e, onun üzerinde kişiyle ilgili mal varlığı dondurma kararı verilmiş. E, orman kanununda e, değişiklik var. E, önemli bir... Ee, değişiklik bu ve yine dediğim gibi geleceğe dair önemli etkileri olacak değişiklikler bu. Ee, tabii belki gündeme gelen e, en popüler başlıklardan bir tanesi değişiklikle ilgili e, artık ilaç etkin maddesi üretim amaçlı olarak belirli şartlar dahilinde e, yetiştirilmesine e, izin veriliyor e, bu değişiklikle beraber. E, Yine ormanlara harfiyat ve çöp dökmek suretiyle e, verilen zararlar orman suçu e, vasfına alındı. E, tabii ki e, yine araya sıkıştırılan e, verimli orman alanlarında da bakanlığın uygun görmesi durumunda maden aramacılığı yapılabilecek. Biliyorsunuz kanun değişikliklerinde genelde e, bakanlığın uygun görmesi gibi şartlar koyduk da olarak da hani ee, muhalefetin söylediği veya itiraz ettiğiniz şekilde e, bu direkt olarak bir çevre sorununa bir doğanın yok edilmesi meselesi gibi uygulanmayacak gibi e, tezlere ilişkin olarak artık uzun süredir e, tecrübe ettiğimiz bir şey var ki bu uygun görme durumu aslında bir yandan da özellikle sermaye konusunda bir yol verme e, pratiğine de e, dönüşüyor. E, Tehlikeli bir düzenleme. Çokça kişiyi ilgilendiren bir torba kanun var. icra iflas kanunu ve diğer kanunlarda torba değişiklikler bunlar. Tabii çok uzun olunca çok fazla kanun ilgilendirince farklı mevzuatları ve farklı kanunları açıkçası üzerine çok derinlemesine konuşabilme veya medyaya yansıyabilme imkanı da olmuyor. Ama en azından Yenile olarak ilgilendiren başlıklarında ön plana çıkan artık konutlarda haciz yapılamayacak ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşyalar haciz edilemeyecek bu değişiklikle beraber e, bu torba kanun e, kapsamın torba değişiklik kapsamında avukatları büro kurmaları için de kredi desteği e, sağlanması ve 5 yıl baru kesenin e, kesinsinin alınmaması ile ilgili düzenleme var. E, bu arada denetimli serbestliğin de süresi uzatılıyor ve 2 yıla. E, çıkarılıyor. E, yine çocuğunun hastalığı sebebiyle e, kadın e, hükümlülerin cezasının ertelenebilmesine ilişkin bir düzenleme var bu torba düzenlemede. E, uyuşturucu suçundan hükümlü bulunanların rehabilitasyon programına katılma zorunluluğu da e, yine getirilmiş bu değişikliklerle beraber. Tabii e, önemli bir değişiklikte de. Anayasa Mahkemesi'nde dersi olan bireysel başvurular için. ...Tazminat Komisyonu'na başvurma imkanı getiriliyor. 31 Temmuz 2018'den sonra Anayasa Mahkemesi'ne yapılmış ve... ...9 Mart 2023 itibariyle Yüksek Mahkeme önünde derdes olan söz konusu bireysel başvuruların... ...Tazminat Komisyonu tarafından karara bağlanması bu değişiklikle beraber öngörülmüş. Bunu daha ayrıntılı zannedersem ileriki programlarda konuşabilme imkanımız olacak. Bunun da etkilerini önümüzdeki günlerde daha yakından hissedeceğiz diye düşünüyorum. Tabii yine çokça riskli alan ilanı ve acele kamulaştırma kararları var. Bir önemli duyuru Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcılığı'na Hasan Tahsin Gökçen yeniden seçildi. Ve yine Lütük Üyelikleri ve Kişisel Veriler Kurulu'nda boşalan üyelikler vardı. Birer üyelikler. Bunları da RÜTÜK üyeliğinin CHP'den Tuncay Keser, e, Keser Veriler Kurulu üyeliğine de AKP'den Cennet Alas Şekerbay seçildi. Böyle... Bu arada Anayasa Mahkemesi Başkan'ın önemli açıklamaları var. Onlara değinme e, imkanımız, zamanımız olacak mı? Aa, umarım olur şeyde ama isterseniz şey yapmadan, tam siz şey yapmış hemen buradan topu hemen size atayım. Bahri abi ne dersiniz? Yani bir anlamda e, e, anayasa mahkemesi başkanı e, kendisinin e, sadece işte Allah'tan korkacağını ve ona karşı hesap verebileceğini e, başkalarına hesap verme durumu olmayacağını söyledi. Bu önemli bir şey çünkü birçok anayasa mahkemesi kararını biz e, e, hukuk güvenliği programlarında konuştuk evet. ve orada olumsuz olarak nitelediğimiz birçok anayasa mahkemesi kararında e, anayasa mahkemesi başkanının hem anayasamız hem anayasa mahkemesinin yerleşik iştahatları hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatları doğrultusunda muhalefet şartları koy. Biliyoruz. E, bu bakımdan bu arada e, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın yaptığı açıklamaların çok önemli olduğunu e, bir anlamda idareye de yürütmeye de e, bir e, cevap niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Aa, evet. Bu konuyu özellikle bu HDP parti kapatma davasında Anayasa Mahkemesi'nin üzerindeki bu baskıyı bir kez daha konuşabilme şansımız olacak eğer süremizde olursa. Ama bir taraftan da tabii ki şeyin altını çizmek gerekiyor. Özellikle hukuk ve benzeri alanlarda bu tür dini göndermelerde ayrı başka bir sorun haline gelmeye başladı. Ee, bunu da ayrıca bir iki kez konuşmuştuk ama ayrıca belki yine e, o bölüme geldiğimizde konuşma imkanımız olursa da çok sevinirim. E, tabii biz e, en yakın zamanlı olarak Nisan son haftalarında en siderik gündemlerden bir tanesi... Avukatların da içinde bulunduğu Diyarbakır merkezli yapılan operasyonda avukatların gözaltına alınmasıydı. Çokça sayıda avukat gözaltına alındı ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi bir bölüm avukatlar. Yine Özgürlük İçin Hukukçular Derneği dernek binasında da arama yapıldığını öğrendik. Ee, yine tabii gözaltına alanlar arasında gazeteciler, sanatçılar, siyasetçiler ve yurttaşlar da var. Fakat e, bilindik ama bilindik olmaması için çabalamamız gereken bir şey. şey i̇şte Yine bir e, 24 saatlik bir avukat kısıtlaması e, olduğundan e, gözaltına alan avukatlar ve diğer yurttaşlarımız da herhangi bir şekilde 24 saat boyunca avukat yardımından faydalanamadılar. Ee, avukatlar arkadaşlarını ve meslektaşlarını ziyaret edemediler. Hukuki yardımda bulunamadılar. Hemen bir gizlilik kararı alındı. Ee, bugün sosyal medya paylaşımlarına baktığımızda daha yeni bugün de savcılığa, daha yeni savcıyla e, önüne getirileceğine dair bilgi de var. Şimdi e, tabii e, bu e, merkezde duran, yani kendi üyesi avukatlarının özgürlük İçin hukukçular derneğinin yaptığı paylaşımlarda bunun bir siyasi operasyonu olduğu vurgulanıyor. Özellikle açıklamasında ifadeler dikkat çekici çünkü toplumu sindirme amacı taşıyan ve seçim güvenliğine gölge düşüren yargı tacizleri deniyor. İlginç bir açıklama altının çizilmesi bence dönemi anlamak açısından da bu yargı tacizi vurgulaması da gerçekten dikkat çekici. Ee, ve tabi ve tabi aslında daha evvelde benzerlerini gördüğümüz e, hak arama özgürlüğünün temsilcisi avukatlara yönelik bu tür gözaltılar ve siyasi baskılar siyasi e, yani yargı e, tacizleri arkadaşlarımızın söylediği gibi e, o ülkedeki hukuk güvenliği açısından çok önemli Eğer siz halkın Hak arama temsilcilerinin veyahut da yargı önündeki e, savunucularının e, üzerine e, sürekli bu tür e, gözaltılarla dava açarak veya tutuklamalar e, yaparak müdahale ederseniz ve e, bu bunun aslında o, o, o ülkedeki yargı açısından yargının e, gerçek yüzü açısından ciddi sol kağıtları olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bu bakımdan e, daha evvel de tanıdığımız e, avukatlara yönelik bu operasyonların e, seçim öncesi yapılan bir operasyon olmasını da e, ilave edersek e, ve birçok avukat arkadaşın seçimlerde sandık güvenliğiyle ilgili eğitimler ve bu eğitimlerin halka e, aktarılmasıyla ilgili çalışmalarını da dikkate alırsak e, çok ciddi bir tehdit olduğunu da söylemek lazım. Aa, evet, e, tabii, e, özellikle bu dönemden e, ileriye kalacak önemli tespitlerden bir tanesi bu yargı tacizi ifadesi olacak. Ama. Yani e, sonuçta yargının e, taciz etmesi veya tacizin e, ulaşmak istediği bir hedef yani e, ancak adalet üzerine konuşuyorken, bu tacizin başka ne gibi hedefi olabilir noktası işte bugün tam da yargın içinde düştüğü duruma da işaret ediyor. Yani özellikle bu siyasi e, bulanıklık içerisinde ve siyasi hedeflerle yargın hedefinin karışması, iç içe girmesi açısından da dikkat çekici bir tespit. özgürlükçü Hukukçular Derneği'nin yapmış olduğu bu tespit. Tabii orada da şu soru ortaya çıkıyor. Yani neden sürekli adliyede olan... Kişilerin evi sanki kaçak, kaçakmış gibi basılır e, anlamış değiliz. E, bu çokça yapılıyor. E, anlamamaya da çabala, çabalamalıyız herhalde. Çünkü... E, bir şekilde olağan hale gelmemesi gerekiyor çünkü neden e, yani buna alışmayacağız yani onu, evet. söyle, onu söylemek evet. istiyorsun değil mi evet. bunları alışmayacağız bu. ve bunları da normal görmeyeceğiz, görmeyeceğiz. ve buna alışmamamız gereken e, noktada da 33 baronun yaptığı bir e, ortak açıklama var ve bu açıklamada da avukat görüş yasağının gizlilik kararının bir an önce kaldırılmasına ilişkin bir ortak açıklama e, yapılıyor ve Özellikle e, burada e, bu kişilerin çağrıldıkları takdirde her zaman Cumhuriyet Başsavcılıkları'na e, gidebilecek kişiler olduğunun da altı e, çiziliyor. E, Tabi burada Adana Barosu, Adıyaman Bar Barosu, Ağrı, Ankara e, birçok e, baro var. E, yine Türkiye Büy Türkiye Barolar Birliği de savunma hakkını kısıtlayan soruşturma usullerinden vazgeçilmelidir şeklinde bir açıklama yaptım. Tabii dikkat çekici bir durum bu 33 baro arasında Türkiye'nin en büyük barosu olan İstanbul barosu yok. Neden? İstanbul barosunun yeni yönetimi yok yani. Evet tabii yani yönetim bazında buna ilişkin herhangi bir şekilde İstanbul barosunun şeyini bu 33 baronun imzaladığı ve açıklama şeyinde yani savunma hakkını kısıtlayan, usulden vazgeçilme gerektiğinde imzasını görmüyoruz. Ama daha sonra web sitesini kontrol ettiğimizde yine anlamış değiliz. Sadece Türkiye Barolar Birliği'nin yaptığı açıklamaya web sitesinde yer verildiğini görüyoruz. Ama neden böyle bir ortak açıklamada da imzasının olmadığı sorusunu da açıkçası. Ortak açıklamadaki bazı betimlemelere bazı tespitlere katılmayabilir İstanbul Barosu. Ama bu kadar çok avukatın böyle gece yarısı gözaltına alınmasıyla ilgili söyleyeceği kendine özgü bir sözünün de olması ve hakikaten böyle bir dönemde avukatlara yönelik bu gözaltıların yani hakikaten yargı tacizinin karşısında sessiz kalmaması gerekir İstanbul Barosu'nun Yeni yönetiminin ve yeni başkanlığında da özellikle üstelik kadın bir başkan. Ee, bunu bekliyoruz. Ee, bu arada e, yargı tacizi denildiği için yargının tacizlerinden bir başkasının e, sürdürdüğü e, tutum nedeniyle de bugün e, İstanbul Barosu e, avukatlarının e, sürdürdüğü adalet nöbetinde Gezi davasının başta avukat arkadaşımız Can Atalay olmak üzere ve diğer tutuklularının, hükümlülerin, hükümlü demeyelim, tutuklularının yakınları, avukatları ve eşlerinin yaptığı bir açıklama da var. Adalet nöbeti olarak özgülenmiş bu dava sanıklarına ve avukatlarına özgülenmiş bir Adalet nöbette vardı bugün onların evet, da basın açıklaması. Evet ama yani bu 33 baronun ortak açıklamasındaki ifadeleri bir kısaca belki hatırlatmakta fayda var. Çünkü yani üzerine farklı düşünecek ne olabilir sorusu da yine bence sorulması gereken. Aynen 3 tane şey söyleniyor. Bir avukatlık kanununda 58. madde yani baro temsilcisi ve cumhuriyet savcısı olmadan aramaların yapılması 2-24 saat süreli avukat görüş yasağı. 3- Soruşturma dosyası hakkındaki kısıtlama kararı. Bu 3 tane usulle ilişkin özellikle hukuk cephesinden bakıldığında katılınmayacak tespit ne olabilir sorusunu bence sormakta fayda var. Ve elbette ki bu da temel bir soru olmalı. En azından meslektaşlarımız açısından da İstanbul Barosu'nun üyesi olan biz avukatlar açısından da Türkiye'nin en etkin, en büyük borusu olan İstanbul Borusu'nun bu şekilde usul vurgusunun yapıldığı ve altının çizildiği ve milletvekilleri seçimleri öncesi meslektaşlarımızın toplu bir biçimde gözaltına alınması kabul edilemez şeklinde ifadenin kullanıldığı bir alanda farklı olarak yaklaştı ve düşündüğü şeyin ne olduğu sorusu da en azından benim aklımı kurcalıyor kurcalamaya da devam etmesi gerekiyor gibi düşünüyorum. E, tabii e, bu avukatlarla e, görüştürmeme, kolluk birimlerinin e, bu tür e, tavırları da güçlü bir alınmadığı zaman yani karşı duruş alınmadığı da olağanlaşmaya devam ediyor. İşte bu noktada İstanbul Borosu'nun tekrar duruşu önem kazanıyor. Adana Borosu üyesi avukat e, Emniyet Şube Müdürlüğü'nde müvekkiliyle görüşmek üzere gidiyor gerekçesiz bir şekilde bekletiliyor ve görüşme yapması engelleniyor. Israrcı olması üzerine sonrasında müvekkilinin işkenceye maruz kaldığı ve sağlık problemleri yaşadığını görmesi üzerine bunun tespiti için ısrarcı oluyor ee, ve bunun sonrasında da bu ısrarıyla beraber fiziksel olarak darp ediliyor. Ee, Türkiye Barolar Birliği'nin bu konuda e, bir açıklama yapıp ilgili avukatın yanında olduğunu belirtmiş. İşte belki tam da aması fakatsız bir şekilde ve bu tür e, usulsüzlüklerin, usule aykırılıkların, e, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasının önde durmak gerekiyor. Yoksa e, bu tür durumların e, olağanlaşması ve yaygınlaşması gibi bir tehdit her geçen gün daha da yakıcı olmaya başlıyor. E, tabii e, diğer bir günden maddesi yine ısınarak devam edecek tabii ki seçim, oy verme ve güvenlik meselesi. E, yurt dışında 27 Nisan yani bugün e, başladı 9 Mayıs'a kadar bir devam edecek oy verme işlemi e, memleketimizde tarih 14 Mayıs. herkes bu tarihe kitlenmiş durumda e, bildiğiniz gibi 4 tane cumhurbaşkanı adayı 26 parti ve 5 tane ittifak var e, millet ittifağı, cumhur ittifağı, emek demokrasi ittifağı, sosyalist güç birliği ittifağı ve ata ittifak, ittifak, ittifak, ittifakı e, zannedersem e, tabi yani bu sefer çokça karışmaya başladı. E, kim hangi ittifakta nasıl e, bu da daha karışık bir seçim sistemine gideceğimize dair e, bir e, soru işaretini beraberinde getiriyor e, sanki, hani mesela e, şeye bakıldığında hani en bilinenlerin dışında sosyalist güç ittifakında kimler var? Sol parti Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi Devrim Hareketi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Yine e, ismi çok fazla duyulmayan, belki dinleyicilerimizin bir bölümünün bilmeyeceği Ata İttifakı'nda kimler var? Orada da Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülken Partisi, Türkiye İttifakı Partisi var. E, ortak Cumhurbaşkanları adayı da Sinan Oğan. E, şimdi e, tabii oy vermeye gittiğinizde yalnızca ittifak bölümüne e, basılan oylar, İttifak'ın ortak koyu siyasi partiye basılan oylar doğrudan siyasi partiye gidecek. E, bir tarafta Cumhurbaşkanlığı için de oy verilecek. Bilmiyorum bayağı bir karışık bir döneme gidiyoruz. Sanki e, hukuk güvenliği içinde bizler içinde bu seçimle ilgili böyle hani e, soru cevap şeklinde bir program hazırlasak fena olmaz gibi de geliyor. Öneri olarak şimdiden bir kenarda dursun. E, belki e, yapabilirsek e, bir faydası da olur diye düşünüyorum. Ne dersiniz siz bilmiyorum. Evet başımıza iş açıyorsun. Yani <gülüyor> Neyse tamam ben bu işi kolaylaştırıp tekrar a, buradan e, hem size hem de Ömer Madre'ye doğrudan oradan paylaşayım. Ama çok karışık bir e, seçime doğru gidiyoruz. E, bakalım e, neler olacak ama bu konuya ilişkinde hem Türkiye Barolar Birliği'nin Evet, ee, önceki seçimlerden farklılıkları olan bir sistem getirildi. Aa, evet, yani e, bu konuda da yine güzel çalışmalar da var, onları da aktarmaya devam edeceğiz. Tabii diğer bir konu geçen ay da bahsetmiştik, e, sıcaklığını korumaya devam ediyor. O da milletvekili adayı olan bakanların istifa konusu. E, hatırlayacaksınız bu ayı geç, geçen ay konuşmuştuk, şimdi yeniden konuşmamızın nedeni YSK e, bu konuya için kararını verdi. Biz geçen ay Mehmet Uçum'un tespitiyle başlamıştık. Ne demişti Mehmet Uçum? Bakanlar memur statüsünde kamu görevlisi değildir. Yürütme tarafından istihdam edilen kişilerden de değildir. Yani kamu görevine katılan siyasi kişilerdir. Bunun içinde de istifa etmesi gerekenler arasında sayılmamıştır. Gerekli değildir dedi. Peki YSK ne dedi? YSK verdiği kararda dedi ki bakanların atanma usulleri Farklı mecliste yemin et, Farklı. Yani bakanların atama usulü farklı. E, kamu görevlilerinden. Mecliste yemin de ettiler. O zaman kamu görevlisi değiller. E, doğal olarak da istifa etme zorunlulukları yok. Bu karar oy birliği ile alındı. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Peki Kore'ye ilişkin e, tartışmada e, nasıl ilerliyor? Yani daha akademik açıdan bakıldığında. Şimdi e, 2017 öncesinde de kamu görevlerine yönelik e, bir kategorik bir istifa zorunluluğu var yani bu net ee, ama bu durum bakanlar açısından özel bir şekilde düzenlenmişti yani seçimlere etki edebilecek bakanlar ile sınırlandırılmış yani kamu görevlisi olarak görülmüyorlardı. ama seçimlere etki edebilme pozisyonu Dolayısıyla doğal olarak da bu konumda olanlar istifa ediyordu fakat Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile başbakan ile bakanların Eşitliğine dayanan bakanlar kurulu sistemi kalktı. Şimdi bu sistem kalkınca Cumhurbaşkanı atanan bakanların hiyerarşik bir amini durumuna geldi. Yani e, burada bakanlar bir bakıma hukuken siyasi olmayan bir pozisyona yani bir anlamda kamu görevlisine dönüştü. Buradaki tek karmaşa bunların mecliste yemin ediyor olması kanıtlı. E, ama halbuki e, Cumhurbaşkanı tarafından yani en üst amir tarafından atanan e, bir kamu görevisine dönüştü. E, tabii ne, ne yazık ki eski mevzuatta bu duruma uyarlanmayınca ortada bir karışıklık oldu. Tabii sorun burada teknik bir meseleyle hani e, bu konuya ilişkin e, Tolga Şirin'in e, geniş açıklamaları var. E, yine Başka alanlarda hani daha çok bu yorumu destekleyen açıklamalara. Fakat konuyu teknik meseleye boğmak değil amacımız. Aslında temel bir soru. O soruda çok net iç işleri ve adalet gibi bakanlar seçimi etki edebilecek durumda mı? Maliye Bakanlığı gibi. Yani kaynakların kullanması, kaynakların bir şekilde... E, seçimin adilliğini ortadan kaldıracak şekilde kullanımı konusunda. E, bu bir tehdit mi? E, Zannedersem tartışmasız olan soru bu aslında. Yani e, kamu görevlisi... Midir? Eskiden bu bakanlar istifa ederler adaylık evet. için değil. İstifa ederler ve onların yerine tarafsız bakanlar görev yapardı. Tamam yani onların da ne kadar tarafsız olduğu belki tartışılır da ama şeklende olsa e, seçim döneminde tarafsız bakanlar görev yapardı. Evet yani bu sorunun cevabı bence temel bir soru sanki bu sorunun cevabında da, e, herhangi bir tartışma yok gibi gözüküyor ama hala teknik bir alana sıkıştırılmaya çalışılıyor. E, ne dersiniz diğer konulara geçmeden bir müzik arası verelim mi? Evet bir müzik arası yapalım. Bugün müzik ee, sizde galiba. E, evet, evet. Ondan sonra e, belki de e, Bartın'a e, evet. bağlanacağız. Oradaki devam eden bu e, Amasya'daki Türkiye Taşkümür Kurumu ile ilgili e, davaya, e, dava hakkında bilgi almaya çalışacağız. Tabii orada sadece şeyi söyleyelim bari abi. E, Türkiye hukuk dünyası her gün şaşırtmaya devam ediyor. Adli koridorunda da görülen bir davayla karşı karşıyız. Meslektaşımız bize daha şey anlatacak. Yani siz daha önceki mesleki tecrübelerinizde hiç karşılaşmadınız bilmiyorum ama adli koridorlarında bir dava görülüyor. Evet. Müzik arasından sonra tekrar görüşmek üzere. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı Nisan 2023'ün hukuk bilançosunu Ümit Altaş'la bugün e, e, yapmaya çalışıyoruz. E, ama hemen programımızın, bugünkü programımızın ikinci bölümünde e, Amasra'daki Türkiye Taş Kömürü işletmelerinde e, ölen e, 49 işçi ve 8 ya da 9 kişilik yaralanma e, sonucunda açılan davanın müdahil avukatlarından Avukat Berke Polat arkadaşımız da duruşma salonunun dışına çıkarak programımıza bağlanacak bağlandı ve hem dava hem bu maden kazası ki kendisi Soma davasında da müdahil vekili olaraktan görev yapmıştı hem de bu sanıklarla ilgili sanıklarla ilgili açılan dava ile ilgili ve ee, belki de önümüzdeki hafta devam edecek davayla ilgili kısa bilgileri kendisinden rica edeceğiz. Tekrar hoş geldin Melike'cim. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Bahar abi e... sadece e, orada araya girmek isterim. Melike belki açıklayacaktır ama Melike e, duruşma salonunun dışına çıkmadı. Zaten duruşma salonunun dışında koridorda görülüyor. Herhalde duruşma koridoru, şey, adliye koridorunun dışına. Ya da başka bir koridora geçmiş olabilir. Belki hani Başka o, o, o koridordayım konu, evet. O konuyu bir anlatırsa ne dersin Bahri abi? Tabii ki yani. Evet şöyle duruşma 25 Nisan sıllı günü başladı. Daha önce Bartın Ağır Ceza Mahkemesi duruşmanın görülmesi için Bartın'daki spor salonunun tahsis edilmesi için valiliğe yazı yazdı. Vali buna olumsuz yanıt verdi. Amacı dışında kullanıma tahsis edilemez gerekçesiyle. Ee, biz bu cevabı Uyap üzerinden gördüğümüzde şöyle kısaca bir e, haberlere göz attık. E, mahkemenin yazışmalarından birkaç gün önce e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temayül yoklaması için salon tahsis edilmiş ama mahkeme tahsis edilmedi. Ve Bartın'da bu kadar kalabalık bir duruşmanın görülebileceği başka uygun bir yer olmadığı için Adyen'in ana girişinden ee, devam ederek karşılaştığımız ana koridora e, bir kürsü ve birkaç sandalye getirilerek e, duruşma salonu görüntüsü verildi. Ve duruşmayı biz orada yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki fiziki koşulları çok zor. Yani adil yargılanmayı etkileyecek boyutta. E, çünkü ana giriş çıkış yani vatandaşların e, girdiği ikstilerin önündeyiz. E, gözünüzde belki canlanır öyle bir yerde oturuyoruz biz. Hem ses sorunu var. E, Önümüzde ekranlar yok, tutunakları takip edemiyoruz. Doğru düzgün masa ve sandalyemiz yok. Kantinlerden masa taşıyoruz. Böyle bir pozisyondayız şu anda ve şimdilik yakın vadede çözülebilecek gibi değil. İlk gün Barolar Birliği Başkanı ve buraya katılan çeşitli bara başkanları bu hususu mahkemeye ilettiler. Sağlıklı bir duruşma yapılması mümkün değil. Bunun için girişimde bulun, gerekirse duruşmayı erteleyelim dediler ancak başkan şu an yakın maddeyle yapılabilecek bir şey olmadığını söyledi. Önümüzdeki duruşma için Temmuz ayının düşünüldüğünü söyledi. Belki Temmuz ayında bu sorun çözmüş oluruz diye de yanıtladı ama şu an koridordayız ve ben de bir arka paralelindeki koridora geçerek yayına katılıyorum sizinle. Hemen yan tarafımda şu an duruşma görülmeye devam ediyor. Evet Ümit şimdi bana hemen soracak sen böyle bir Davaya rastladım, hiç duruşma adi evet, koridorlarında yapılan yani. diye soracak. Ve tabii şimdi çünkü aramızda yaş olarak bizden ileri diyelim, Üstadımız olarak dem olarak. olarak. Evet. Yani evet, Türkiye ben duruş, duruşma şey adi koridorlarında görmedim ama mesela güvenlik nedeniyle İstanbul Kartal'daki ölüm olayı. Metin Göktepe gazeteci Metin Göktepe ile ilgili davanın güvenlik nedeniyle Afyon Ağır cezaya gönderilmesi sonrasında e, yargılamanın sağlıklı yürütülebilmesi için e, kapalı spor salonunda yapıldığını anımsıyorum. E, burada da e, valilik bunu buna niye izin vermedi anlamış değilim. Çünkü önemli olan yargılamanın hem sanıklar açısından hem katılanlar açısından hem mahkemeyi açısından hem savcılık ve avukatlar açısından sağlıklı yürütülebilmesi açısından böyle bir e, e, alanın veyahut da böyle bir e, salonun sağlanması gerekirdi. Bunda da e, valinin yetkisi var. E, buna karşı çıkması ve komik bir şekilde adliyenin koridorlarında e, bir e, duruşma yapılması Anlaşılır bir şey değil. Ama e, biz şimdi, şimdi biz esasa geçelim. E, Melike Polat arkadaşımızdan e, salı günden itibaren başlayan bu davada kaç sanık yargılanıyor? İşte ben 49 ölü, 8-9 yaralının bulunduğu e, bir e, kaza diye anımsıyorum. İşte e, ne kadar müdahil sanıklarla ilgili hangi suçtan dolayı dava açıldı? Bunlar konusunda bize bilgi verirseniz seviniriz. Tabii ki. E, önce şöyle bir düzeltmeyle başlayayım. E, bu e, vepat eden işçi sayısı 43 şu anda. Evet, olabilir doğru. 11 e, yaralı var dosyada e, mağdur olarak bulunuyorlar. E, 8'i tutuklu 23 sanık yargılanıyor şu anda. E, Salı gününden itibaren. Türkiye Taş Kurumu'na bağlı bir müessese burası. Doğrudan devletin işlettiği bir maden ocağı. Ee, Salı günden itibaren önce müessese müdürünü, e, akabinde işletme müdürünü, e, iş güvenliğinden sorumlu şubim müdürünü, e, üretimden sorumlu işletme başmühendisini dinledik. Şimdi de müessese müdür yardımcısının e, sorgusu yapılıyor içeride. Ee, beşinci sanık oluyor sanıyorum. Tutuklu bu kişi, saydığım kişilerin hepsi. Ee, dediğim gibi 43 kişinin e, ölü, öl, ölümüne sebep olmak, 11 kişinin yaralanması sebep olmak nedeniyle yargılanıyorlar. 8 tutuklu sanıktan 4'ü olası kastla insan öldürme, diğer 4'ü bilinçli taksirle insan öldürme ve yaralanması sebep olma suçlamalarıyla yargılanıyorlar. Ee, bunun... Ha bir de şey söylemek istiyorum. Bu e, başlangıçta siz söylediniz. Evet Soma davasında da avukatlık yaptım. E, i̇lk kez bir e, madende sonuçlanan ölümle ilgili dava değil. Bu benim için. Dolayısıyla Soma'da da burada da yani madenlerin yapısı birbirinden farklı. Birisi e, özel bir şirkete ait madende. Burası devlete ait bir maden gibi farklılıklar olsa da netice itibariyle e, ölümlerin... Meydana geliş şeklinin aslında birbirine çok benzer olduğunu görüyoruz ve gerekçelerinde de birbirine çok benzer olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla öncelikle şeyi söylemek istiyorum. Yani ben bu e, ölümlerin, e, bu olayın kendisinin e, kaza olarak nitelenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaza olmadığını, bunun e, gün be gün nasıl e, göz göre göre geldiğini tüm sanıklar seyretmişler fakat hiçbir şey yapmamışlar. Ya da burada izin verirsen bir dinleyicilerimiz açısından bir açıklama yapayım. Şimdi e, ceza kanunlarında e, adam öldürme veya insan öldürme suçu diye bir suç var. Bu suç işlenebilir veyahut da tatsıyla işlenebilir. Mesela e, trafik kazalarındaki ölüm olayı gibi. Ama burada siz sanıklardan bir kısmının olası kas bir kısmının da e, bilinçli taksirle yargılandığını söylediniz. Bunların anlamı aslında e, bu ihmalin artık ihmal olarak veyahut da e, kasıtlı olmayan bir Ölüme sebebiyetin ötesinde neredeyse kasıtla işlenmiş bir suç gibi tedakki edilmesini gerektiren unsurlar var demek burada. E, ve siz de bunu kısaca e, dinleyicilerimizin de anlayabileceği şekilde bunun bir ihmal, e, bir e, taksir değil, yani bir kaza değil, e, bir cinayet olarak nitelendirilmesi gerekeceğine ilişkin bir tespitiniz var. Evet. Evet, e, dediğim gibi bu e, 14 Ekim'de yaşanan patlamanın e, yargılanmasına işte salı günü başlandı. E, ama e, bu aşamada şunu söylemek istiyorum e, tekrarla. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait bir müessese burası e, ve sadece o müessesenin e, işte, kusurlu bulunan yöneticileri ve mühendisleri yargılanıyor bu dava kapsamında. Ancak biz e, patlamanın yaşandığı ilk günden itibaren Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nün de e, bu patlamada kusuru olduğunu söyledik. Defalarca suç duyurusunda bulunduk. E, savcılık makamı e, suç duyurularımıza dikkate aldı ve soruşturma izni verilmesini talep etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan ee, henüz verilmiş bir izin yok. Ee, aslında altı buçuk aydır de bırakıldı diyebilirim bu süreç. Dolayısıyla onlar bu yargılamaya devam e, dahil edilmeden devam edilmesi bizce bu dosyayı şu an eksik bir dosya haline getiriyor. Yani o kişilerin bu dosyada yargılanmaması ve sadece müessese bünyesindeki sorumluların yargılanmasıyla buradaki maddi gerçeğe ulaşmamız ve adaletin gerçek anlamda sağlanması mümkün değil. Bunu da söylemek istedim. Sanıklardan birisi zaten öyle söylemiş galiba sorgusunda, bugünkü sorgusunda. Evet. evet. Yani asıl sorumlu bakanlıktır demiş. Tamam herkes birbirinin e, suç. Sırmalı kürk olsa kimse giymek istemez derler. Herkes birbirine atacaktır ama burada müessese yetkililerinden birisinin asıl sorumlu bakanlıktır demesinin de bir hukuki değeri olduğu kanısındayım. Evet müessese müdür yardımcısı söyledi bunu. Şu an içeride muhtemelen meslektaşlarım kendisine doğrudan sorularını yöneltiyorlar. Ee, biz de aslında bu anlamda dediğim gibi başlangıçtan itibaren böyle düşünüyorduk zaten. Kaldı ki soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporlarında da e, genel müdür ve müdür yardımcılarının e, ve yine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı e, Maden Petrol İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün denetmenlerinin de kusurlu olduğu bilirkişi raporları tespit edildi. E, ancak hala bu kişiler hakkında bir soruşturma izni ilişki ve cevap verilmiş değil. Ama aynı şekilde bir şey daha var, husus daha var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düzenli olarak yeraltı maden ocaklarını denetler ve rapor hazırlar. Buradaki patlamadan dört gün önce Çalışma Bakanlığı müfettişleri gelip bu ocağı gezip buranın işleyiş bakımından sorunsuz bir ocak olduğuna dair bir rapor hazırlayıp sunmuşlar kendi bakanlıklarına. Biz aynı zamanda bu Denetmenlerle ilgili de soruşturma izni verilmesini talep ettik çünkü o müfettişlerden sadece 4 gün sonra yaşanan bir patlama o anlık o günlük meydana gelen bir husus değil. Bunlar geçmişten gelen çeşitli ihmallerin giderilmeyerek artarak büyümese sebep olması nedeniyle yaşanmış ve bilir kişiler bunları görmüş olması gereken insanlar denetmenler özür dilerim. bunları özür dilerim ben de Özür dilerim Melikeciğim. Bunu hı hı. şimdi bakanlık e, bu kazadan dört gün önce mi dediniz? Dört gün evet 11 Ekim. Evet dört gün neyin önce neyin? geliyor bir tespit yapıyor. Burada bir yani e, kömür madeninin işletilmesi için teknik bakımdan bir problem yoktur diyor. Peki evet. bu kaza olduktan sonra savcılık soruşturmaya başladı. Elbette yargılamanın e, mahkeme aşamasında yapılır genelde ama savcılığın bir ön bilir kişi raporu alması e, durumu var mı? Böyle bir rapor almış mı savcılık? Evet, evet alındı. Ee, yaklaşık 15 gün sonraydı patlamadan onu da. Bir e, savcı, e, turtuma savcısı, bilirkişi heyeti ve bizlerin de hazır bulunduğu bir keşifin akabinde rapor hazırlandı. E, ancak evet. Ocak'taki yangın devam etmesi sebebiyle yer altına inemedik. E, yer üstündeki, e, işte, e, yer altındaki sensörlerin takip edildiği gaz izleme, sisteminin kurulu olduğu bölgelerde gezip sensör verilerini aldık. E, haritalar üzerinden ocaktaki mühendisler bizlere bilgi verdi ve akabinde bu rapor hazırlandı. E, raporda bu raporda da zaten, ne diyor? Özetle ne diyor? E, raporda özetle bu e, patlamanın özetle Aniden gelişen bir olay sebebiyle yaşanmış olması mümkün olmadığı, mutlaka geçmişten gelen ancak o güne kadar hiçbir önlem alınmamış, görülmesine rağmen hiçbir önlem alınmamış ve hiçbir değişiklik yapılmamış uygulamalar sebebiyle yaşandığı, bu husustan da Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürü ve yardımcılarının da haberi olduğu, çünkü onlar da sürekli denetime geliyorlar ve aynı zamanda bu plan ve projeleri görerek onaylıyorlar. E, tüm bunları görerek, e, bilerek bu şekilde çalışmaya devam ettikleri raporda açıkça tespit edildi. Aynı zamanda teknik olarak e, var olan planlar, projeler, sensör verileri incelendi. Ve onlarda da aslında işçileri aylarca göz göre göre yüksek metan seviyelerinde çalıştırıp, çalışmayı durdurmayıp e, nihayetinde de henüz e, dediğim gibi yer altına keşif yapılamadığı için Tam bilemiyoruz ama henüz bilinmeyen bir sebeple de bu patlamanın nihayetinde yaşandığını tespit ettiler. Biz, e, Melike'ciğim özür dilerim bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi burada dediniz ki bu bakanlıktaki bir takım kişilerle ilgili dava açılmadı. Bu nedenle bu dava eksik bir dava dediniz. E, e, biliyoruz ki biz kamu görevlileriyle ilgili kasten ya da bu tür olası kastla veyahutta da e, ihmalle işlenen suçlarda dahi bir soruşturma izni gerekiyor. Bunlarla ilgili savcılığın yaptığı soruşturma sırasında e, istenip ama e, soruşturma izni verilmediği için e, sonuçta da bunlara e, idare mahkemelerinde itiraz imkanı var. E, 10. maddeye göre sanıyorum e, bu idari e, soruşturmalarla ilgili. Bunlar var mı böyle soruşturma izni verilmemesi gibi? Bakanlıkça e, kararlar bu, var mı dosyanın? Bu sadece e, Çalışma Bakanlığı müfettişleri için şu an böyle bir durum var. Çalışma Bakanlığı, Çalışma Bakanı hatta e, oluruyla gelen bir yazı var. Dosyaya soruşturma izini verilmemesi yönünde. Evet. Çünkü bu kendi denetmenlerinin görevlerini gereği gibi yaptıklarını ve kendine bir kusur atfedilemeyeceğini söyledi Çalışma Bakanı. Biz buna ilişkin itirazlarımızı yaptık. Dosya şu an Danıştay'da. Henüz bir sonuç gelmedi Danıştay'dan. Ama dediğim gibi yine Enerji Bakanlığı'na evet. bağlı denetmenlerle ilgili henüz hiç soruşturma izne der bir cevap verilmiş değil. Onlarla ilgili bu süreç başlamadı. Evet. Bunun dışında bize söylemek istediğiniz bir şey var mı Melikeciğim? Yani bunun dışında aslında dediğim gibi tekrardan şeyi söyleyebilirim. Biz burada salı günden itibaren yani arkadaşlarımızla yaklaşık 6 aydır hazırlanıyoruz biz bu dosyaya ve daha önceki Soma katliamından tecrübemiz var maden dosyalarına. Burada da yine benzer şekilde aslında somadan sonra hiçbir şeyin değişmediğini uygulamalarda, yani devlet ait ocaklarda bile hiçbir şey değişmediğini ve yine de yani bir kar amacı olmasa bile iş güvenliği ve işçi sağlığının görmezden gelinerek sadece üretim odaklı çalışma yapıldığını ve nihayetinde de aslında göz göre göre bu katliamın geldiğini dinliyoruz günlerdir sanıklardan. Elbette bunu suç olarak kabul etmiyorlar ama hiçbir şeyi e, gö görmemişler, duymamışlar, hiçbir şey itiraz etmemişler e, ve bu şekilde çalışmaya devam etmişler, ta ki o güne kadar. Bunu söyleyebilirim sadece. Ee, o zaman, o zaman Melikeciğim size e, duruşma için e, izin verelim diyelim. E, ama davanın sonraki aşamalarıyla ilgili yine. E, hukuk Güvenliği Programında sizinle görüşmek isteriz. Size kolay evet. gelsin diyorum. Teşekkür ederim, İyi yayınlar. Görüşmek ederim. üzere. Kolay gelsin. gelsin. Evet, e, Melike Polat arkadaşımızı Bartın Ağcızada devam eden Amasrdaki e, Taşgömür Kurumu'na ilişkin e, ait e, madende meydana gelen kazanın yargılaması ile ilgili. E, bilgilerini aldık. E, şimdi arkadaşımızla yani, devam ediyoruz. Yani evet. zor, zorlu bir hukuk mücadelesi. Bütün oradaki meslektaşlarımıza da kolaylıklar diliyoruz. E, aynı zamanda da gerçekten e, Türkiye'de e, yani tarihe geçecek e, bu tür e, usulü uygulamaları tanıklık ediyoruz. Hani e, yasak olan 1 Mayıs Taksim e, kutlamalarında hatırlayacaksınız Meydana çıkan yollar kapatılırdı. Ee, şimdi de adliyede e, yani mahkeme salonlarına çıkan e, koridorlar kapatılıyor. Yani e, gerçekten ilginç e, tarihe geçecek bir olay. Yine tarihe geçecek olaylardan bir tanesini özetleyerek son zannedersem 2-3 dakikamız kaldı hemen. E, Onu da bitirelim diğer başkalarımı. Evet. Bu da evet. HDP'nin kapatma davası biliyorsunuz ilerliyor ve seçime etki edecek de bir Dava olabilir. E, HDP sözde savunma yapmayacağını söylemişti bu davada. E, Anaesam hakimisi dosyanın esaslı eşkini raporunu istenilmedi hazırlaması... çünkü değil mi? E, evet, yani e, sözde savunmada yapmayacağını seçim sonrasını ertelenmesi taleplerinde bulunmuşu reddedildi. Şimdi anayasa hakimisi dosyanın esaslı eşkini raporu hazırlaması için raportörü gönderilmesine karar verdi. E, 10 bin Nisan'da verdi bu kararı. E, tahminen bir ay içerisinde raportör Raporunu hazırlayabilir, hazırlayacaktır. Yani 11 Mayıs gibi diyelim. Onun sonrasında da üyelere dağıtılacak rapor ve daha sonra da görüşme tarihinin seçimden önce veya sonrasında olup olmayacağına heyet karar verecek. Kapatma kararı için 15 üyenin 10 oyunun, 10'unun oyunun gerektiğini hatırlatalım. Bugüne kadar Erdoğan tarafına atanmışlar. 10 üyeyi buldu ama bugüne kadar HDP ile ilgili kararlarda 10 sayısı çıkmadı. Bunun için de kapatma ile ilgili kararın çıkmamayı ihtimali üzerinde de çokça durulmaya başlandı. Sadece kısaca hemen şey yapalım son iki dakikamızda. Neden bu da tarihe geçecek olan bir dava diye şey yapalım. Çünkü hatırlayacaksınız 2021'de Devlet Bahçe'nin açıklamasıyla e, HDP kapatılmalıdır gündeme gelmişti. E, tabii ki hemen arkasında da Yargıtay Başsavcılığı iddianamesini hazırladı HDP kapatılsın diye ve mahke, Anayasa Mahkemesi'ni sundu. E, Yargıtay Başsavcısı kimde de hatırlayacaksınız. E, Yargıtay Genel Kurulda 5 kişi arasından en çok oyu alan 4. sıradaydı. Yani en az oyu alan. İkinci e, ikinci kişi diyelim ama Erdoğan tarafından atanmıştı. İşte e, iddianame hazırlandığı hızlıca. Hemen iddianamenin hazırlanmasından sonra e, kabulü var. E, sonra da geri gönderilmesi var. Hazineye e, hesaplarına bloke konması kararı var. 8'e 7, daha sonra 7'ye 8'le tekrar kaldırılması var. İlginç bir dava sürecine gidiyoruz. E, tabii ki 17 e, tane e, ismin de yani hakkında siyasi yasak istenen 17 isiminde yeniden aday olduğunu altına çizelim. Eski yargıtay, e, siyasi partiler masasında görevli emekli yargıç Ömer Faruk Emin Ağloğlu'na göre siyasi yasak kararı durumunda bu isimlerin de partiyle ilişki kesileceğini, bağımsız vekil olacaklarını ve hakkında yürütülen terör soruşturma yönünden dokunulmazlığın olmayacağına dair de bir tespit var. Ee, önemli bir dava e, seçim öncesi veya sonrasına kalıp kalmayacağını da beraber tanıklık edeceğiz. Ama tam bıçak sırtı dengeler gibi tam da orada belki de programımızın girişinde sizin belirttiğiniz Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın yaptığı açıklama kimseden korkmadığını ve adil bir şekilde karar vereceğini ilişkin o vurguları da tekrar hatırlatmakta fayda evet, var. O zamanımız doldu. Tabii Başkan adil bir şekilde karar vereceğiz. Oyu onun oyu adil bir oy olacak. <gülüyor> ama bu sonuçta adil ve e, demokratik e, demokratik bir topluma uygun, hukuka uygun bir karar mı olur çıkacak çoğunluk kararı onu göreceğiz. Yeter evet, ki de, konuyu ama... şeye atıp yapalım diye şey yapacağım. Sadece onu söylemekse konuyu evrensel hukuk ilkelerine atıp yaparak ee, en azından onun altını çizmek gerekiyor Evet Evet Peki e, o zaman e, yeni bir hukuk güvenliği programında e, görüşmek üzere dinleyicilerimize hoşça kalın diyelim başta Selahattin arkadaşımız olmak üzere bütün emeği geçen e, yayında arkadaşlarımıza açık Radyodaki çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ederim hoşça kalın hoşça kalın